Taha suresi Necm 119 Ta ha Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşçesin mutsuz olasın diye değil ancak saygıyla sevgiyle bilgiyle ürperti duyan kimse için bir öğüt olmak üzere yeryüzünü ve yüce gökleri oluşturandan bir indiriliş de indirdik Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler, yalnızca Rahman'ındır. Sen sesini yükseltirsen, Rahman Şüphesiz gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. En güzel isimler sadece O'nundur. Necm 120 Musa ile ilgili bilgiler kesinlikle sana ulaştı. Hani o bir ateş görmüştü de ehline yani ailesine, yakınlarına, ''Kesinlikle ben bir ateş gördüm. Ondan size bir kor parçası getirmem yahut ateş üzerinde bir kılavuz bulmam için siz bekleyin.'' demişti. Sonra onun yanına geldiğinde seslenildi. ''Musa, ben senin Rabbin olan benim. Hemen yakınlarını ve mallarını burada bırak, şüphesiz sen temizlenmiş vadide tuvadasın.'' İki kere temizlenmiş bir validesin ve ben seni seçtim. O halde vahyedilecek olan şeye hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumları oluştur, ayakta tut. Şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. O nedenle kıyamete inanmayan ve kendi boş iğrete arzusuna uyan kimse seni kıyamete iman etmekten alık koymasın. Sonra değişime, yıkıma uğrarsın uyarısına kulak ver. Ve sağ elindeki nedir ey Musa? Musa, o benim asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve onda benim için başka yararlar da var dedi. Allah, ey Musa, onu bırak, çobanlığı bırakıp, Yerleşik hayata geç. Piravuna git. Şüphesiz o azdı dedi. O da onu hemen bıraktı. Yerleşik hayata geçti. Bir de ne görürsün? Artık sağ elindeki kendisine vahyedilen kitap koşan bir candır. Sosyal hayatın kaynağıdır. Musa, Rabbim, seni tüm noksanlıklardan çok arındırmamız ve seni çok çok anmamız için göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ve ehlimden kardeşim Harun'u benim için bir vezir kıl. Onunla arkamı kuvvetlendir İşimde onu bana ortak et. ''Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun.'' dedi. Allah, ''Ey Musa, istediğin sana verildi.'' dedi. Allah, ''Sana en büyük alametlerimizden, göstergelerimizden göstermemiz için tut onu, korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Diğer bir alamet gösterge olmak üzere de gücünü kanadına ekle.'' çirkinlik olmadan hiç kusursuz mükemmelce çıkacaksın dedi ve andolsun biz sana diğer bir defa daha iyilik yapmıştık hani bir vakit vahiy şeyleri annene vahyetmiştik musayı sandık içine koy da bol suya nehre bırak sonra da bol su nehir onu sahile atsın onu bana düşman olan ve ona düşman olan birisi alsın. Ve ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım. Ve benim gözetimim altında yetiştirilmen için hani kız kardeşin yürüyordu da sizi onun bakımını üstlenecek birine götüreyim mi diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve kederlenmesin diye seni annene geri döndürdük. Ve sen bir can öldürmüştün de seni gamdan kurtarmıştık. Ve biz seni potata eritip saflaştırdıkça saflaştırdık, seni olgunlaştırdık. Bir de yıllarca medyen halkı içinde kaldın. Sonra bir ölçü plan üzerine geldin ey Musa. Ve ben seni kendim için yetiştirdim. Sen de kardeşin alametlerim, göstergelerim ile gidin ve beni anmakta gevşeklik etmeyin. Her ikiniz gidin firavuna. Şüphesiz o azdı. Sonra ona öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Musa ile Harun, Rabbimiz, onun bizim aleyhimize aşırı gitmesinden veya azgınlığından korkarız dediler. Allah, korkmayınız. Şüphesiz ben ikinizle beraberim. İşitirim ve görürüm. Hemen ona gidin de ona şüphesiz biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme. Kesinlikle biz sana Rabbinden bir alamet göstergeyle geldik. Selam kılavuza uyanlaradır. Şüphesiz ki biz kesinlikle bize ''Kesinlikle azabın yalanlayana ve sırt çevirene olduğu vahyedildi deyiniz.'' dedi. Firavun, ''Öyleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Musa?'' dedi. Musa, ''Bizim Rabbimiz her şeye varlık ve özelliklerini veren, sonra yol gösterendir.'' dedi. Firavun, ''Öyleyse ilk asırların durumu nedir?'' dedi. Musa, onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, terk etmez. O, yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indirendir dedi. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz ve hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz akıl sahipleri için bunda nice alametler, göstergeler vardır. Biz sizi yeryüzünden oluşturduk. Sizi ona döndüreceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Ve andolsun ki biz Firavuna alametlerimizi, göstergelerimizi Hepsini gösterdik de o yalanladı ve dayattı. Firavun, ey Musa, sen etkili bilginle bizi topraklarımızdan çıkarmak için mi geldin bize? O halde biz de senin etkili bilgin gibi bir etkili bilgiyle sana geleceğiz. Şimdi bizimle senin aranda bir buluşma zamanı yeri belirle ki, bizim ve senin karşı çıkmayacağımız düz ve geniş bir yer olsun dedi. Musa, sizinle buluşma zamanı, tören, şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun sırt çevirdi de düzenlerini, planlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size, Allah'a yalan uydurmayın, sonra bir aza bile kökünüzü keser. Gerçekten uyduran zarar etmiştir. Bunun üzerine etkili bilginler aralarında işlerini tartıştılar. Ve bu ikisi kesinlikle etkili bilginlerdir. Etkili bilgileriyle sizi topraklarınızdan çıkarmak ve de en iyi örnek yolumuzu yok etmek istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra sıralar halinde gelin. Bugün üstün gelen kesinlikle zafer kazanmıştır dedikleri şeklindeki pısıldaşmalarını gizli tuttular. Etkili bilginler, ey Musa ya sen ortaya koyacaksın veyahut ilk ortaya koyan kişiler biz olalım dediler. Musa tam tersi siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görürsün? Onların birikimleri, eski inançları ve tezleri, Çerçöpleri, eften küften bilgileri, yaptıkları sihirden, hünerli gösterimden ötürü gözünde büyüdü. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Biz korkma, şüphesiz sen en üstün olan sensin. Sen sahibi olduğun birikimi ortaya koy, o onların yapıp ürettiklerini yutsun dursun. Şüphesiz onların yaptıkları ancak bir göz boyayıcısı hilesidir. Göz boyayıp etkileyen kişi ise her nereye giderse gitsin, zafer kazanamaz, başarılı olamaz dedik. Sonunda bütün etkili bilginler, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik demek suretiyle boyunlarını uzatıp teslim olmuş durumda bırakıldılar. Firavun, Ben size izin vermezden önce mi ona iman ettiniz? Şüphesiz o, Size etkili bilgi öğreten büyüğünüzdür. Ant olsun ki, Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama, Arka arkaya keseceğim, Ve kesinlikle sizi hurma kütüklerine asacağım. Ve hangimizin azap bakımından daha şiddetli, Ve daha kalıcı olduğunu kesinlikle bileceksiniz, Dedi. Etkili bilginler, bize gelen bu açık kanıtlar ve bizi yoktan yaratana karşı asla seni üstün tutmayız. Ne hüküm vereceksen hadi ver. Sen ancak bu ileti dünya hayatına hükmedersin. Şüphesiz biz hatalarımıza ve bizi etkili bilgiden zorladığın şeye karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır dediler. Ve andolsun Musa'ya yetişilmekten korkmayarak ve saygıyla, sevgiyle, ürpermeden, Firavun'a minnet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için bol suda, nehirde kuru bir yol aç diye vahyettik. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti de bol sudan, nehirden kendilerini kaplayan şey kaplayıverdi. Ve Firavun toplumunu saptırdı ve doğru yolu göstermedi. Seni toplumundan daha çabuklaştıran nedir ey Musa? Musa, onlar benim izim öğretim üzerinde olanlardır. Ben de sen hoşnut olasın diye sana acele ettim Rabbim dedi. Allah, şüphesiz işte biz senden sonra toplumunu imtihan ettik. Samiri de onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzgün olarak hemen toplumuna geri döndü. Ey toplumum, Rabbiniz size güzel bir vaatle söz vermedi mi? Şimdi size bu uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini mi arzu ettiniz de bana olan vadinizden cayı verdiniz dedi. Onlar dediler ki. Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o toplumun ziynetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları fırlatıp attık. Sonra da işte böylece Samiri kafamıza soktu. Samiri onlara bir aldatan, tuzağa düşüren cesedi altını çıkardı da İsrailoğulları işte bu sizin ilahınızdır ve Musa'nın ilahıdır. Ama Musa onu terk etti verdi dediler. Peki onlar görmüyorlar mıydı ki altın kendilerine hiçbir sözde karşılık veremiyor. Onlara bir zarara veya bir yarara güç yetiremiyordu. Bir an olsun ki Harun daha önce onlara ey toplumum şüphesiz siz bununla imtihana çekildiniz. Dinden çıkıp kendinizi ateşe attınız. Ve şüphesiz sizin Rabbiniz Rahman'dır. Yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır. Gelin bana uyun ve emrime uyun demişti. Harun'un toplumu, Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa, ey Harun, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit, ''Seni benim yolumu takip etmekten engelleyen ne oldu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?'' dedi. Harun, ''Ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Şüphesiz ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum.'' dedi. Sonra da Musa, ''Ey Samiri, senin bu yaptığın nedir?'' dedi. Samiri, ben onların anlamadıkları bir şeyi anladım da elçinin eserinden bir avuç almıştım sonra da onu fırlatıp attım ve bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi dedi. Musa, hadi git artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemen var. Hem senin için asla karşı çıkamayacağın bir buluşma günü daha var. Bir de kulluk edip durduğun ilahına bak dedi. Elbette biz onu yakacağız. Sonra da kesinlikle onu bol suda kökünden yıkacağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Şüphesiz ki o bilgi yönünden her şeyi kuşatmıştır. Biz sana geçmiş olan şeylerin... ...önemli haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir öğüt, hatırlatma, Kur'an verdik. Kim bizim verdiğimiz öğütten, kitaptan, Kur'an'dan yüz çevirirse... ...şüphesiz o kıyamet günü, sura üflendiği gün... ...sürekli içinde kalacakları bir yük yüklenecektir. Ve kıyamet günü onlar için... Bu ne fena bir yüktür. Biz suçluları o gün gözleri gövermiş olarak toplayacağız. Aralarında fısıldaşacaklar. Siz dünyada sadece on gün kaldınız. Biz aralarında ne konuşacaklarını daha iyi biliriz. Yolca en üstün olan siz ancak bir gün kaldınız diyecektir. Nec 121 Gerçek şu ki, her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ölmez ve dirilmez. Ve kim Rabbine bir mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yapmış olduğu halde varırsa, işte onlar, en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan adn cennetleri kendilerinin olacak olanlardır. Onlar, Orada sonsuz olarak kalacaklardır. Ve işte bu arınan kimselerin karşılığıdır. Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve dağın sağ yanında size söz verdik. Dağın sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerinize de kudret elvası ve bıldırcın bal indirdik. Sizi rızıklandırdığımız şeylerin temizlerinden yiyin ve bunda aşırı gitmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse kesinlikle o iner, düşer, mahvolur. Ve şüphe yok ki ben tövbe eden, iman edip salihi işleyen, sonra da kılavuzlandığı doğru yolu bulan kimse için çok bağışlayıcıyım. Necm 122 Sana dağlardan soruyorlar. De ki, Rabbim onları savurdukça savuracaktır. Böylece onları dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada bir çukur ve bir tümsek görmeyeceksin. O gün hiçbir eğriliği olmayan o davetçiye uyarlar ve Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için sesler kısılmıştır. Artık sadece hafif bir ses duyacaksın. O gün Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözce hoşnut olduğu kimseler hariç yardım, destek, yarar sağlamaz. Allah, Yardım görmeyenlerin önlerindeki ve arkalarındaki şeyleri bilir. Onlar ise onu bilgice kuşatamazlar. Ve kişiler diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah için baş eğmiştir. Bir şirke bulaşarak yanlış, kendi zararlarına iş taşıyan kimseler gerçekten zarara uğramıştır ve her kim iman eden biri olarak düzeltmeye yönelik işlerden yaparsa, artık o bir haksızlıktan ve hakkının yenileceğinden korkmaz. Necm 123 Ve işte böylece biz, Allah'ın koruması altına girsinler, yahut onlara yeni bir öğüt oluştursun diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehditlerden, tekrar tekrar açıklama yaptık. İşte hak olan, biricik hükümdar olan Allah ne yücedir. Onun vahyi sana tamamlanmadan evvel okumayı, öğretmeyi acele etme ve Rabbim bana bilgiyi arttır de. Necm 124 Ve andolsun biz Bundan önce Adem'den söz aldık da, o aklından çıkardı, yapmadı ve biz onda bir kararlılık bulmadık. Ve biz bir zaman doğa güçlerine, Adem için boyun eğip teslimiyet gösterin dedik de, iblis yani düşünce yetisi hariç hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdiler. O dayattı. Sonra da biz, Ey Adem! ''Şüphesiz iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun. Kesinlikle senin acıkmaman ve çıplak kalmaman cennettedir. Ve sen orada susamazsın ve güneşin sıcağında kalmazsın.'' dedik. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ''Ey Adem!'' Sana sonsuzluğun acı ve eskimez, çökmez mülk saltanat için rehberlik edeyim mi? Bunun üzerine ikisi de mal, mülk, altın tutkunu oldular. Hemen çirkinlikleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve kendi zararlarına cennet yaprağından örtüp istifçiliğe başladılar. Adem Rabbine asi oldu da, Şaşırdı, azdı. Sonra Rabbi onu seçti de tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah o ikisine birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan alçalın. Artık benden size bir kılavuz geldiği zaman kim benim kılavuzuma uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve mutsuz olmaz dedi. Necm 125 Kim benim anılmamdan, benim övdümden mesafeli durursa, hiç şüphesiz onun için zor, sıkıcı bir geçim, yaşam vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak kıyamet günü toplantı alanına toplarız. O der ki, Rabbim ben gören biri olduğum halde beni neden kör olarak bu yere çıkardın? Allah der ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları terk etmiştin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun, cezalandırılıyorsun. Ve işte biz, sınırları aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ve ahiretin azabı kesinlikle daha şiddetli ve daha süreklidir. Meskenlerinde gezip durdukları, şu kendilerinden önce yok ettiğimiz bunca nesiller, onlar için kılavuz olmadı mı? Şüphesiz ki bunda akıl sahibi olanlar için nice deliller vardır. Ve eğer Rabbinden bir söz ve adı konmuş bir süre sonu olmasaydı, kesinlikle kaçınılmaz olurdu. Necm 126 Artık onların söylediklerine sabret. Boşnutluğa erebilmen için güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbinin övgüsüyle birlikte Allah'ı tanıt, noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da Allah'ı tanıt, noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Ve kendilerini imtihan etmek için basit dünya hayatının süsü olarak Onlardan kimi çiftleri kendileriyle yararlandırdığımız mal, mülk, evlat ve saltanata sakın gözlerini dikme, rabetle bakma. Ve Rabbinin rızkı daha iyi ve daha süreklidir. Ve ehline salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Akıbet, Allah'ın koruması altında olma içindir. Necm 127 Ve inkar edenler, Elçiliğini iddia eden bu kişi, Rabbinden bize bir alamet gösterge getirse ya dediler. Onlara ilk sayfelerde olan apaçık deliller gelmedi mi? Ve eğer biz, ''Onları bundan önce bir azapla değişime, yıkıma uğratsaydık, kesinlikle ''Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık.'' diyeceklerdi. De ki, ''Herkes beklemektedir, siz de bekleyiniz. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin kılavuzlandığı doğru yolu bulduğunu yakında.'' Vaka olacak o vaka olduğu zaman ki o vakanın oluşu için yalan söyleyen yoktur. O vaka alçaltıcıdır, yükselticidir. Yeryüzü şiddetle sarsıldıkça sarsıldığı ve dağlar ufalandıkça ufalanıp da toza dumana dönüşü verdiği zaman ve sizler üç eş sınıf olduğunu zaman bileceksiniz.